Bismillahirrahmanirrahim. İnnel ve min ve min ve övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Bizi yoktan var eden bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Allah Azze ve Celle bize yazdığı hayrı engelemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemlerde kurulmuştur. Rabbim gecemizi bereketli kılsın. Sanki kendi rızasına muafık kılsın. Duyduğumuz şeyleri tefekkür etmeyi, düşünmeyi, iman etmeyi ve hayata geçirmeyi sevdiklerimize de paylaşmayı Rabbim nasip etsin. İnşallah bu akşamki konumuz Medel Kısallık'ın kitabının, 3 cülde kitabının Fatiha Suresi İyâkânâvduvâyâkânâsânâni ayetini zaten baştan sona mühelifi 3 cülde sıdırmaya çalışmış. Elimizden geldiği kadar oradan bir şeyler okuyup paylaşmaya çalışacağız. Fatiha Suresi'nde öyle iki tane kelam vardır ki diyor mühelif bütün halk bu emir aleminin semavi kitaplar ve dinlerinin sevap ve cezanın sırrı bu iki kelamda toplanmıştır diyor. Yani Allah Azze ve Celle diyor 104 tane kitabı içerisinde Kur'an'da toplamış bunu. Kur'an-ı Kerim'de ise en büyük süre Bakara suresidir. Bakara suresinden sonra da Fatihah suresinde Fatihah suresinden sonra da diyor İyyâkenâvudu ve İyyâkenas'dan ayetinde toplamıştır. Evet 104 tane kitap Tevrat, İncil Zebur ve Kur'an-ı Kerim'in ilişinin gayesi İya kenabu du veya kenestay. Bütün bu kitapların manaları da aynı mana ihtiva etmektedir. Allah Teala kitabında sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz ayetini iki parçaya bölmüştür. İki esas içinde barındırır. Bir tanesi boyun eğme, zille yanında son derece saygı duyma, sevgi duyma, huşuyla boyun eğme Öyleyse kendisini sevip de boyun eğmediğin varlığa gerçek manada diyor kulluk etmiş olmazsın. Yani müellif burada bir insan kulluk ediyorsa diyor, eğiliyorsa, eğer sevmeden eğiliyorsa kulluk etmiş olmaz. Sevdiğini de iddia ediyorsa diyor, eğilmiyorsa yine kulluk etmiş olmaz. Kulluk etmiş olmaz. Yine kendisini sevmeden, saygı duymadan eğildiğin varlığa hakkıyla kulluk etmiş olmazsın. Hem sevip sayıp da hem de eğilmediğin varlığa yine kulluk etmiş olmazsın buyuruyor. Bu onların Allah'ı birlememelerindeki tevhiddeki son noktanın zıttıdır diyor. Yani bir insan kalben tevhidi nasıl gerçekleştirmiş olur? Hem boyunlu eğerken zillet içerisinde sevgiyle saygıyla muhabbetten eğer bunu gerçekleştirebiliyorsa ve bunu da eğilerek ispatlıyorsa işte o zaman tevhidi gerçekleştirmiş olur. Değilse kardeşler şekil olarak gerçekleştirmiş olur ama Kalp olarak gerçekleştirmiş olmaz diyor mu elif. Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan onlar Allah derler. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onlar Allah derler. Ve yürüz ve içindekiler kimindir diye sorsan onlar yine Allah derler. Bu defa allah tar Teala onlara buyuruyor ki peki nasıl olarak da büyüleniyorsunuz? Nasıl olarak da döndürülüyorsunuz? Evet. Allah Celle'ye bununla kendisinden başka yaratıcı olmadığı gibi, uğurliyetin yani yaratmanın da birliğine, kendisinden başkasına layık olmadığını kardeşler zikretmiştir. Müellim birinci manada Allah'a kulluk etmeyi, ona eğilmeyi, ikinci manada da kardeşler yardım istemeyi ve sığınmayı ele almış. Yardım istemek diyor, neden diyor birinci turda yardım isteme değil de, sana kulluk ederiz geçiyor da, ikinci turda yardım isteme geçiyor. Ama şu anda dünya üzerindeki insanların çoğu, Allah'a kulluk etmeyen, eğilmeyen insanları çok sıkıntıya düştükleri anda Allah'tan yardım istiyorlar. Ki Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetine biz baktığımız zaman bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Biz onları denize yakaladığımız zaman diyor sarsıntı içerisinde, dalgalar onları yakalayınca onlar bütün ortak koşullarını bırakır, tek Allah'a yönelirler. Ama biz onları karaya çıkardığımız zaman bütün sınıfları bittiği zaman onlar yine Allah'a ortak koşarlar. Peki dönelim kardeşler bize. Bizim ihtiyacımız olmadığı an içerisinde. Paçamız tutuşmadı içerisinde, sıkıntıya düşmediğimiz an içerisinde Allah'a kulluğumuzu nasıl yapıyoruz? Veya kulluğumuzu yaparken yardım için mi sadece yapıyoruz? Burada istihane yardım isteme diyor iki anlam taşıyor. Bir, Allah'a güvenmek, ona dayanmak, şüphes kul diyor insanlardan birine kesinlikle güvenip dayanır. Çünkü Allah insanları eksik yaratmıştır ve bu bütün insanlarda da vardır diyor. Ona güvenmekle beraber kendi işlerinde müstahane kalacak kadar da ihtimad etmez Bazen insan bir başkasına güvenmekle beraber ona olan ihtiyacından dolayı da itimat edebilir. Yani mecbur işi düşmüştür ona. Mecbur işini onunla beraber görüyor ama güvenmiyor. İtimat etmek zorundadır. Bazen diyor güvenir itimat etmez, itimat eder ama güvenmez diyor. İşi düştüğünden dolayı. Ama diyor kul bunu Allah'ta gerçekleştirirse işte İyya Kenaslay'ın ayetini de yaşamış olur diyor. Evet tevekkül güvenme ve itimadın birleşmesinden oluşan bir manadır kardeşler. O yüzden ancak sana tapar. Ve yalnız senden yardım isteriz. Ayetinin özüdür bu. Bu iki esas tevekkül ve ibadet Kur'an'ın birçok yerinde beraber zikredilmiştir kardeşler. Mesela Şuab Aleyhisselam'ın sözüyle burada başarım sadece diyor Allah'ın sayesindedir. Ona tevekkül edin ve ona yönelin. Çünkü ben ona tevekkül edin ve ona yönelirim. Hud suresi 88. Burada İyyâken Avduveken Aslan ayetine müellif peş peşe altı tane ayet getirmiş. Şu anda okumuş olduğum ayet ''İyyâ kenavudu ve kenasayna'' bağlantılı bir ayetti. Şuayb Aleyhisselam'ın sözü diyor ki ''Benim başarım sadece Allah'tandır.'' Demek ki bir insan bir işini başarıyorsa, muvaffakiyet gösteriyorsa o kesinlikle Allah'ın yardımıyla gerçekleşmiştir. Bunu şuurunda olan bir insan kendisini övmez, böbürlenmez. Allah'tan gelen yardımın farkında ve şuurunda olur. Diğer ayet kerime ise ''Göklerin ve yerin gaybı'' diyor Allah'a aittir. Bütün işler ise ona döner. Öyleyse ona ibadet et, ona tevekkül et ve ona dayan. Yunus suresi 123. Başka bir ayetinde ise Rabbimiz Ey Rabbimiz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve dönüşümüz ise ancak sanadır kardeşler buyuruyor. Mümtahine suresi 4. ayette. Aleykümselam. selam. Kardeşlerim 5. ayet ise Rabbinin adını zikret. Subhanarabbiyal ala. Kendini tamamen Allah'a ver. selam kardeş. Rabbinin adını zikret, kendini tamamen Allah'a ver. O batının da Rabbidir ve doğunun da Rabbidir. Ondan başka dila yoktur. Ve ben yalnız Allah'a tevekkül ettim. Kardeşler, peygamberler kavimlerine bu nasihati ederken önce bu ayetleri kendi nefslerinde yaşamışlar. Rabbim şu anda okumuş olduğum ayeti bir kere de okuyacağım. İnşallah Rabbim kendi nefsimizde düşüne düşüne tefekkür etmemize nasip etsin. Rabbinin adını zikret ve kendini tamamen Allah'a ver. Çünkü o doğunun da Rabbidir batının da Rabbidir. Ve ben yalnız ona tevekkül ettim çünkü dönüşüm de onadır. Parişa dikkat edin ayetler birbirini tefsir ede de geliyor. Geçen dersi hatırlayın. Bir insan Allah'a karşı tam kendini vermek istiyorsa, Allah'a tam yakın olmak istiyorsa, Allah'a tam bağlanmak istiyorsa Allah'a tam sevip ondan korkmak istiyorsa o zaman Rabbin adını çok zikretmesi lazım. Çünkü ayet-i kerimelerin birçoğuna bakın, hadislerin özüne bakın müminler Allah'ı çok zikrederler münafıklar ise Allah'ı çok az zikrederler diye geliyor. Demek ki birinci esas asır, ayet zaten tefsir ede ede geliyor. Rabbinin adını zikret. Allah'ın adının kardeşleri zikredilmediği hiçbir işte hayır yoktur. Besmele olmayan hiçbir işte hayır yoktur. Allah'ın adının anılmadığı hiçbir işte, hiçbir ilimde ve ilim darında da hayır yoktur. Peki bir insan neden Allah'ı zikreder? Kendini tamamen Allah'a vermek için. Demek ki bir insan Allah'ı zikretmezse, Kendini Allah'a o anda vermemiş kardeşler. O yüzden Arap Suresi 104. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki İçinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle Sabah akşam Rabbini an gafillerden olmak. Demek ki bir insan Allah'ı zikretmezse, Allah'ı anmazsa, Allah'ın adını gündeme getirmezse kardeşlerim O anda o kişi hem gaflettedir hem de Allah'tan uzaktır hem de kendini Allah'a vermemiş kardeşlerim. Peki bir insan kendisini Allah'a vermemişse peki kime vermiştir? İnsanoğlu eksik yaratılmıştır. Kusurlu yaratılmıştır. Zayıf yaratılmıştır. İhtiyaç içerisinde yaratılmıştır. Kendisine verilen sıfatlar eksik. Biz bu duvarın arkasını göremeyiz. Duvarın arkasındaki konuşmaları duyamayız. Beş dakika sonamızı bilemeyiz. Bunun gibi tam bunu zıddı ve muhalifi olan işlerim. sıfatlar ise Allah'a görece de kusursuzdur, eksiksizdir ve mükemmeldir. İşte Allah'a Celleğe kullarını eksik yaratmasındaki hikmet Kelsindeki eksiksiz olan sıfatlarına sığınıp, dayanıp, güvenip ve oraya bağlanmaları içindir. Ki cennette bu tür şeylere kulların ihtiyacı kalmayacaktır. Kullar burada ölümlüdür ama cennette ölümlü değil. Kulların burada ibadet gibi bir imtihandan dolayı gereksinimleri var ama cennette böyle bir şeye karıştırıp ihtiyaç yoktur. Dünya hayatında acizlik, eksiklik var ama cennette bunlar yoktur. Cennette insanların istedikleri her şey karşılarına gelecektir. Ama dünya hayatında beşeriyete halife olarak, kumanda görevi olarak gönderilen insan, Allah'ın en değer verildiği insan olmasına rağmen bu insan neden eksik, neden kusurlu yaratılmış? Peki bu kadar eksik ve kusurlu yaratılmasına rağmen eksiklikten münazığa olan Allah'a karşı neden nüksünür de, uzak durur da Allah'ın adını anmaz kardeşlerim? Ne acayip bir olaydır ki, kendisini yoktan var ve bütün alemi yoktan var eden yaratıcısına sığınıp da onun adını anıp da ona yakın olup da kendini ona tamamen vermekten mahrum kalır da kendisi gibi sonradan yaratılan bir damla sudan meydana gelen kula Allah'a ait olan sıfatları verip güvenmeye başlar. Şu anda şu dediğimi Allah için hem şu anda hem de buradan dağılıp gittikten sonra herkes kendine tefekür etsin. Allah kitabında buyuruyor ki Allah gibi bir isim koyan var mı? diyor. Allah tarafından meydan okuyor. Ta ilk yaratılıştan şu ana kadar Allah adını koyan hiçbir canlı yok. Kıyamete kadar olmayacağını da Allah zikrediyor. Çünkü Allah'ın ismini koymaya hiç kimse cüret edemez ve Allah burada da meydan okuyor. Allah'ın ismini koyanı gördün mü diyor. Birincisi bu delil olarak. İkincisi kardeşlerim. Allah alemlerin Rabbi olduğunu, bütün varlığın sahibi olduğunu, her şeyin yaratıcısının olduğunu, kendisininse ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını iddia ediyor. Peki bunun yanında bir tane varlık çıktı diyebilir mi ki? Hayır, şu bölümünü de ben yarattım diye. İlk yaradılıştan şu ana ve kıyama sabahına kadar olmayacağını Allah'ta iddia ediyor. Hiç kimse ben bunu yarattım diyemez. Şuraya kuruşlandım diyebilir. Şurayı keşfettim diyebilir. Burası benim diyebilir ama ben şunu yarattım diyemez arkadaşlarım. Şu halk dilindeki insanlar yaratma kelimesini bilinçli olarak kullanmıyorlar. Keşif olarak zikrediyor. Yani keşfettim, icat ettim, buldum anlamında zikrediyorlar. Yoksa o kelime yüklenen mananın gerçek manasını bile onlar bilinçli söylemiyorlar arkadaşlar. Peki bir insan kendine durup tefekkür edip düşünmesi lazım. Allah kendisinin bu kadar mükemmel vasıflarını zikrediyor. Hiçbir şey muhtaç olmadığını zikrediyor. Yüz tane kitap indirmiş. Dört tane büyük kitabın içerisinde bize en değerli olan alemler rahmet olarak gönderilen peygambere kıyamete kadar bütün insanlar için geç olan kitabı Kur'an'ı indirmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümler kardeşlerim. Şeytan bize bir vesile atıyor da biz o vesileye inanıyoruz. Ve o vesile bizi etkiliyor. Hayatımızı zaman zaman allak bullak bile edebiliyor Beynimiz, kalbimiz yerinden oynuyor. Bazen tüylerimiz diken diken bile oluyor. Şeytan bana iman et demedi. Benim sözlerime kesin inan demedi. Seni ben yarattım demedi. Sana cenneti vaat ediyorum, bana iman edersen, dediğimi yaparsan demedi. Benim hukukuma uyarsan, veseseme uyarsan seni cehennemden sakındıracağım da demedi. Seni ben yarattım ifadesini de kullanmadı. Ama bir veseseye karşı insan o veseseye iman ediyor da ama Rabbinin indirdiği kelam karşısında kardeşlerim aynı inanç yok. Aynı inanç yok. Biz bunu nereden anlıyoruz? Allah'a Ceyla Kur'an-ı Kerim'de rezzak bölümünü zikrederken rızıkla alakalı sizin Sınır ısınırda kefil ben buyuruyor. Şu ana dünya üzerindeki belki İslam'dan uzak ve yakın olan herkes Allah Ceyla'nın rezzak olduğunu biliyor. Peki yakın derecede kaç tane insan iman ediyor kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetlerine bakın. Ki insanları kulluktan alıkoyanın şeytanın şu atlığı ve size var ya bizden önceki ümmetler içerisinde çocuklarını diri diri gömmelerin bir sebebi buymuş. Rızık korkusu rızık endişesi. Çocuk yapmamalarının bir sebebi buymuş. Kulluktan uzak kalmalarının açlıktan veya sıkıntıya düşerim muhtaç olurum düşüncesine kapılarak şeytanın rızık endişesine kapılarak insanların dünya hayatına çakılıp kalmalarına sebep olan sadece şeytanın atı bir Rızık korkusu vesvesesi karışar. Allah'ın vahiy ile şeytanın vesvesesini insan kendi kalbinde şöyle bir yoklasın. Hakikaten aynı vesvese ve aynı vahiy. Ben hangisine daha çok iman etmişim? Kalbim hangisine daha tesirli? Kalbim hangisine daha çok bağlanmış? İnsan kendi hayatına dönüp baktığı zaman kardeşlerim bunu net bir şekilde görecek ki eğer bir insan Allah'ı zikretmiyorsa ki ayet-i kerimeden Rabbimizin de buyurduğu gibi. Aleyküm selam. Bizim zikrimize yüz çevrenlere buyuruyor cenab bak Biz şeytanı musallat ederiz. Aleyküm selam. Ve o diyor ayrılmaz yandaşı ve dostu olur. Yani bu öyle bir sünnetullattır ki kardeşler. Allah'ı zikretmeyen, Allah'ı almayan Kur'an'dan yüz çeviren bir insan şeytanın vesvesesiyle karşı karşıya. Dünyadaki bütün varlıklar, peygamberler de bunun içinde şeytanın vesvesesiyle karşı karşıya. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ''Benim şeytanım diyorum Müslüman oldu ama nefsinin kendine verdiği vesveseden emin değil.'' Emin olsa şu duayı okumasını ve bize de tavsiye etmesini zikretmezdi. ''Ya Rabbi ya hayyaka yun, bir rahmetiki estağiyiz esrile işe'ni kullahi güne tekini ilâ nefslik tarif eden.'' ''Ya Rabbi beni bir gün açıp kapayınca yaktaki zaman zarfında bile nefsimle baş başa bırakma.'' demezdi Allah Resulü. Demek ki bir insan kardeşlerim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse Rabbini zikretmezse, Rabbini anmazsa ve kendini tamamen Allah'a vermezse kardeşlerim şeytanla beraber. Peki bu şeytanla beraber olan bir insan. Bu beraberlikten hoşnut mu kardeşlerim? Bakınız hadis kusuya ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. Beni zikrettikçe onunlayım. Bana yürüyerek gelirse ona koşarak gelirim. Bana koşarak gelirse ona bir arşın gelirim. Kardeşler Allah-u Teala kulunun zannına göre kendisini bırakmış. Şeytanın vessesesini kuluna atılmasına izin veriyor ve kul bu vesilden Allah'a sığınmazsa bu vesilden hoşnut olursa ve bu vesileye iman ederse ve bu vesileyi ciddiye alıp önemser hayatını bana göre tamzim ederse Kareşerim allah Teala kuluna yardım etmiyor ve bu da onun adaletindendir şu anda dünya üzerindeki zulme maruz kalan bütün insanların mağdur durumda olan bütün insanların durumuna bakın bazen insanın şöyle diyeceği geliyor hakikaten allah Teala ne kadar sabırlı neden müdahale etmiyor Kardeşlerim bu dünyada müdahale olayı Allah-u Teala kulları kullara bırakmış. Ayet-i Kerim'de Rabbimizden buyurduğu gibi hanginizden hanginizden daha güzel amel sahibi olduğunu denemek için Allah ölümü ve hayatı yarattı. Ve sizleri de bu konuda da serbest bıraktı. Yani birisine kötülük yapılacaksa Allah-u Teala müdahale etmiyor kardeşi. İnanan kulu müdahale edip sahip çıkıp mazluma destek olmasını istiyor. Orada bir aç varsa Orada ekonomi durumu iyi olan insanın ona sahip çıkmasını Madem durumda olan birisi varsa Düşkün durumda olan birisi varsa Sıkıntı olan birisi varsa Müminin ona yardım etmesini istiyor Çünkü Hadis-i de buyuruyor ki Çok enteresan bir sözdür Hz. Musa ile arasında bir İsrailiyat kısa geçer Ben açtım diyor Beni neden doyurmadın diyor Ya Rabbi ben seni nasıl doyurayım diyor Sen alemlerin Rabbisin Filan yerde bir kulum açtı diyor Eğer sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibiydi Bakınız hadisi bağlantı kurarak bu meseleyi anlamaya kardeşlerim. Rabbim anlayış versin. Benden taraf güzel bir anlatış, sizlerden taraf da Rabbim güzel bir anlayış nasip etsin. Filan yerde bir hasta vardır diyor. Subhanallah. Eğer o hastayı ziyaret etmiş olsaydın, beni ziyaret etmiş gibiydin diyor. Filah yerde bir sıkıntı halinde olan bir kulun vardı diyor. Eğer onun sıkıntısını gidermiş olsaydın diyor, benim sıkıntımı gidermiş olurdu. Allah da bir kuluna yardımı kendisine yardım edilmiş gibi görüyor. Yapılan haydi sağ elinden kabul ediyor. Ama Allah'a müdahale etmiyor arkadaşlar. Bir de zulüm artmışsa, Allah'a kahar isminden oraya tecelli etmiyor. Ya müminlerin, gecenin üçte birinde kalkıp, evet şu anda Libya'ya, Müslümanların uyumaması lazım gece. Geceleri kıyama kalkıp, el açıp dua etmesi lazım. Şu anda yine, Irak'tan sonra Libya, belki Libya'dan sonra, halkı Müslüman olan hangi ülkeyse oraya. Evet. Allah'a inanmayan insanların kardeşlerim, bir damla petrol karşında Müslümanın kanı kıymetsizdir. Oraya dalacaklar. Ama Müslümanlar geceleri uyursa gün üzere kendi derdine düşerse kardeşlerim. Bana demeye yılan da bin yaşasın dersen kardeşlerim o yılan bir gün gelir bizi de ısırır. Ama ne yapmamız gerekiyor? Allah-u Teala اَنْ تَمَوَّنَ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَامِ kafirin. Evet. inananların kalkıp bu ayeti okuyup kıyamda Allah'a konut yapıp dua etmesi gerekiyor. Küfür tek millettir. ama müminler ise bir cami içinde bile param parça, kalpler dönük, grup grup, param parça, kendi işlerinde, kendi vücutlarında da param parça. Bir Müslüman kendi vücudunda param parça, bir caminin içinde param parça, bir mahallen içinde param parça, bir şehrin içinde param parça, bir ülkenin içinde param parça ve dünyada param parça. Peki bunu kim yaptı? Nasıl yaptı? Bunu firavunlar, nemluklar, kârunlar, düşküşler, Müslümanları bölük pörçük yaptılar Onları yutmak için Çünkü babanın bir tanesi evlatlarına nasihat ediyor kardeşlerim Bir altına çubuk getirin diyor Getiriyorlar Kırın diyor Kırıyorlar Yavruların bir altına daha çubuk getirin diyor Getiriyorlar Bunların her birisini deste haline getirin diyor Getiriyorlar Bükün diyor Bükemiyorlar Yavruların diyor Birlik olduğunuz sürece Sırtınız yere gelmez İşte şeytan ve dostları bunu çok iyi bilmiş olacak ki Böl parçala yut biz bile bir lokmayı yutarken kardeşlerim onu çiğniye çiğneye yapıyoruz. Safsayı yutarsak ne oluruz? Takılır değil mi kardeşlerim? Sistemde dış güçler bunu çok iyi biliyor. Müslümanları bölük pırçık haline getirmiş, paramparça etmiş, ondan sonra tek tek de avlıyor. Hiç kimse de müdahale etmiyor. Belki de Müslümanlar çekirdek yerken, çerez yerken, çay içerken karnı doyururken Müslümanlara atılan bombaları seriliyor. Belki lokmalar boğazına bile hiç düğünlenmiyor kardeşlerim. Dönerim bizlere kardeşlerim. Peki orada böyle şeyler varken eğer bize merhamet duyguları kabarmıyorsa, uykularımız kaçmıyorsa, iştahımız kesilmiyorsa, etkilenmiyorsak eğer, Allah bizim neyimize değer versin. Çünkü yerhamullah. Allah Resulü buyuruyor ki merhamet etmeyene merhamet edilmez. Konumuz neydi? Allah-u Teala bütün sıfatlarını kulların sıfatları endeks olarak bağlamış. Bir tane merhamet sıfatını kullarının kullarına merhametine bağlamış. Yardımını Kulun Allah'a güvenmesine bağlamış. Adına bir tane askısı zikrettik. Neydi o? Filan yerde bir kulun açtı, hastaydı, mağdurdu. Sen ona yardım etseydin, ona sahip çıksaydın, onun için gece kalkıp gözyaşı dökseydin, onun için dua etseydin, yardımın inmesi için senin de en sıkıntı anında hem dünyada, hem kabirde hem de maaşlarda senin yardımcı bendim kulum diyecekti. Ama biz öyle bir hale ki arkadaşlarım. Kendi evimizin içindeki sıkıntıdan bile bazen bir haber hale düşmüşüz. Kendi vücudumuzdaki halden bir hale düşmüşüz. Karımız acı çekiyor. Zikirden uzakız. Allah'ın adını almaktan gafletteyiz. Ama biz şeytanın vesveseleriyle sabah akşam yatıyoruz kalkıyoruz ve o vesveseden kurtulmak için de bir gayret ciddi bir şekilde, ciddi anlamda gayret sarf etmiyoruz. Eğer biz ciddi şekilde, ciddi anlamda gayret sarf etmiş olsak kardeşlerim bu hemen dışarıda belirir. Azalardan bunlar sudur eder kardeşlerim. İnsanın kendisinde bu ameller ortaya çıkar kardeşlerim. İşte bu 104 kitabın Yüzdürk kitabının özeti ve ancak sana taparız ve yalnız senden yardım isteriz. Hem kendi nefsimiz için hem de arz üzerinde yaşayan bütün mümin ve mümine ve mağdur ve mazlum durumda kalan bütün kullarım için ya Rabbim senden yardım isteriz. Evet kardeşlerim. Bakınız bu altı tane ayet ve nitelendiriyor. Fatiha e suresinde ibadetin ittihaneden önce gelmesi subhanallah gayelerin vesilelerden önce geldiğini gösterir. Gaye neydi? Allah'a tapmak. Vesile neydi? Allah'tan yardım istemek. O yüzden gerçek Allah'ın salih kulları tevekkül ve mütevekkül konusunda derecelerine göre ayrılmışlar. Tevekkül avamın amelidir. Sade bir şekilde zikredelim. Tevekkül nedir? Ayet-i kerimede Allah'ın Celle buyuruyor ki, müminler iseniz yalnız Allah'a güvenin. <gülüyor> Ama mütevekkül olan kollar ise dünyalık konularda değil, rızık konusunda değil. Cesetlerinin korunması konusunda değil, işte Allah'ın veli kulları, salih kulları, arif kulları, seçkin kulları, veli kulları, dinleri konusunda Allah'a tevekküle bulunmuşlardı. Ve onlar mütevekkül makamına yükselmişlerdi. Dünyalı konusunda değil. Cesetleri konusunda değil. İşte ashab Kep bunlardan birisiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki sahabiler bunlardan birisiydi. Peygamber zamandaki sahabelerden bir tanesini zeytinyağın portusunun içine atacaklar kardeşler. Sahabenin gözünden yaş geliyor. Kral korkudan dolayı ağladığını zannediyor. Halbuki hayır diyor. Yanındaki birçok Müslüman kardeşlerini düşündüğü için zikrediyor. Başımı öpersen diyor, bu kadar Müslümanı serbest bırakır. Onurlu sahabe belki milyar kere canını vermeye de hazır imanda ama kardeşler için gidiyor, kralın başını yapıyor. Ve sahabeler o sahabe için ayakta bekliyorlar. Her gelen onun başına yemeyecek diye. Çünkü talimat verilmiştir. Kardeşler bazen insanın imanı çok iyi olur. Kendi nefsinde o imtihanı aşabilecek konumdadır. Ama arkadan gelen insanların bir imtihanı karşısında eğer Allah korusun sıkıntıya geçme gibi düşünceleri varsa işte onlar için kendisi kurtulmuş diye kenara çekilmeyecek. Onlar için de dua edecek. Ve onlar için elinden gelen nasihatını yapması gereken amelini sevgilecek kardeşler. Evet Allah'ın ilahlığı ve Allah ismiyle ilgili Allah sadece yardım isteme anlamına gelince Rab isminden önce geldiği gibi sadece sana tapar ve sadece senden yardım isteriz. Ayetinin şununla bakın kardeşlerim. Önce Allah ismi geçiyor. Ondan sonra Rab ismi geçiyor kardeşlerim. Rab tebih edici anlamına geliyor. Yardım isteme anlamına geliyor. Ama Allah'ın sıfatı ise kardeşlerim tapınma anlamına geliyor. Müellif diyor ki Allah azze kullarını önce kendisine tapmalarını istedi şu andaki toplumdaki insanlar dahi bunu çok net bir şekilde gerçekleştiriyorlar Meryem zamanında da böyleydi oranın hahamları gidip de oranın kralı olan Herod'dan yardım istedikleri zaman Herod'a diyorlarmış ki haşa bekala büyük Herod çok yaşa Herod da çok kurnaz uyarık. o zamanın despotu ne zaman diyor işte bu kahinler papazlar benden bir şey istediklerinde beni övmeye kalkarlarsa muhakkak bunun altında ben bir şey ararım gene ne işiniz düştü bana diyor Görüyor musunuz kardeşler? Şu an insana bir valiye giderken, bir bakana giderken, bir milletvekine giderken yani birisinde işi düşmüşse önce onu böyle bir ne yapıyor? Saygı şekilde net O yüzden biz namaza başlarken bunu en layık olan ve tek layık olan Allah'a Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Önce alemlerin Rabbini kardeşlerim, övüyoruz. Sen Rahman ve Rahim'sin. Dünya ve ahiret işlerinin sahibisin ya Rabbi. Dünyada da ahirette de bütün kullandım. Maliki sensin ya Rabbi ancak sana tapar yalnız senden yardım isteriz şu ancak sana tapar yalnız senden yardım isteriz ayetinin şumununa vakıf olan mümin kardeşlerim dünya alakalı artık hiçbir derdi kalmamıştır onun dünyadaki bir tek gayesi vardır Allah'ın rızasını kazanmak bir tek şey olsun ateşten kurtulması ve Allah'ın dini yücelmesi ve fitne kalkıp din tamamen Allah'ın oluncaya kadar mücadele kardeşlerim müminin kalbinde İmanın tadını tadan, tevhidi gerçekleştiren, sadece Allah'a tapmayı kalbinde birleyen bir insanın hayatının bundan sonraki evresinde yaptığı eylemleri budur kardeşlerim. Peki bunun içinde neler giriyor kardeşler? Bir kafada nasıl azalar varsa, içimizde yeni kardeşler olduğu için tekrarında hayır vardır. Göz görmek içindir kardeşlerim, kulak işitmek içindir. Dudak, dil tat içindir kardeşlerim. Evet kardeşler. Bunlar azalardır. Eğer bu kafa üzerindeki şu beş duyu organı dediğimiz şu göz görme görevini yapmıyorsa kardeşlerim vücut sıkıntıda bu kafadaki kulak işitme görevini yapmıyorsa vücutta bir eksiklik var. Görme ve işitme duyu organındaki eksiklik o kişinin hayatını yaşarken görmesi gereken yerde görmediğinden işitmeye ihtiyacı olduğu yerde işitmediğinden dolayı bu adam kaza geçirebilir. Bazen ara, arabalar ne yapar? <gülüyor> adam dalgın dalgın karşıdan karşıya geçer, frene basar, kör müsün bir adam? Veya sağır mısın bir adam koruna basar? Bakınız kardeşlerim, organların bir ve ikisinin eksik olması, insanın dünya hayatını yaşarken zorluk çekmesine sebep oluyor. Buraya anlaşıldı mı? Şimdi kalbin ameline dönerim. Burası iyi anlaşıldıysa, ağzalardaki eksiklik var ama kullanamıyor kişi. Problemli, hasta, rahatsız, görme duyusunda bozukluk var. İşitme duyusunda bozukluk var. Bu organları tamamen kullanamayan bir insan dünya hayatında sıkıntı içerisinde. Görme ihtiyacı hissettiği anda, işitme ihtiyacı hissettiği anda bunu gereksinim olarak, sarfiyat olarak harcamıyorsa bu adam sıkıntı yaşar. Kalp amelleri de böyledir kardeşlerim. Bir insanın kalbinde korku yalnız Allah'a verilmemişse, sevgi yalnız Allah'a verilmemişse, sığınma, yalnız Allah'a verilmemişse, güvenme, yalnız Allah'a verilmemişse, dayanma, Yalnız Allah'a verilmemişse, umma, yalnız Allah'a verilmemişse, tevekkül, yalnız Allah'a verilmemişse kardeşlerim bu insanın dünya hayatındaki başına gelen olaylarda ihtiyaç anında hayatını tazim ederken karşılaştığı olaylarda da sıkıntı içerisindedir. Kardeşler bunlar Allah'a ait olan sıfatlar ve eylemlerdir. Bir insan bunu Rabbini birlemede eğer gerçekleştiremiyorsa bu defa bütün peygamberlerin geliş kayası kardeşlerim. Ve kavmlerindeki nasihatleri şuydu. Kula kulluk ortadan kalkıncaya, din tamamen Allah'ın oluncaya kadar davetle emrolunduk. Bir insan, bu zikretmiş olduğum sıfatları gerçekleştiremiyorsa kardeşlerin, layık olan Allah'a vermediği gibi boşta durmayacak. Bu da bu sıfatları kullara vermeye başlayacak. Allah'tan korkmayacak ama kullardan korkmaya başlayacak. Allah'a güvenmeyecek ama kullarının bazılarına güvenmeye başlayacak. Allah'a dayanmayacak ama kullardan bazılarına dayanmaya başlayacak. Subhanallah. Allah'a tevekkül etmeyecek ama kullardan bazılarına tevekkül etmeye başlayacak. Allah'ın insanı yaratmış olduğu gaye olarak, kulluk olarak bu kulluğunu gerçekleştirmeyecek ama bu dünyanın hayatında gayesi olmayacak. İçinde bulunmuş olduğu ortam içerisindeki o ortamın ortamının ağına kapılacak, orayı gaye denecek. Hani toplumda derler ya dolmuşa gelme. Dolmuşa gelme demek? Sen adam da ortama bindiysen, Arabasına, o arabanın nereye gidiyor? Seni oraya götür. Gemisine bindiysen gemi nereye gidiyor? Sırota seni de oraya götürür arkadaşlarım. İşte bir insan Allah'ın çizmiş olduğu gayi, gayi olarak gayi edilmiştir arkadaşlar. Bu dünyada gayesi değil. O zaman bu insan bulunmuş olduğu ortamın içerisinde bir şey gayi edilmiştir. İşte Allah Azze ve Celle ise indirmiş olduğu kitapta arkadaşlarım bu sıfatları kendisine tanzim olarak kullanmamızı ve bunu burada gerçekleştirmemizi istiyor. Eğer bir mümin iman olarak bunu Kalben yakın bir şekilde tam iman Olarak gerçekleştirme bize kardeşlerim Aynı gözdeki Kulaktaki ağızlardaki eksiklik gibi Karşılışlı olaylarda da Bu insanın geçen hafta Dersini zikretmiştik Doğruluk katli sukun ve emniyetti Yalan ise şüphe ve tereddütti İşte bu insan yaşadığı sayat zarfı içerisinde Hiçbir zaman bu insan Mutlu olmayacak, huzurlu olmayacak Rahat olmayacak, sıkıntılar kendisinden Gitmeyecek, isyan bitmeyecek şu anda batı aleminde dinsizlik hastalığı başlamış. Bunun adı stres. Stres diyorlar. Karşıt manası dinsizlik. Bunun ismi ne? İşte doktorlar bu insanlara diyoruz hapları veriyorlar. Niye? O insanların güvenecek, sıkınacak, dayanacak bir Rableri yok. Deprem olduğu zaman oyuncu asıl depremi Türkiye'de 9 Hastanelerde psikiyatri bölümleri karıştırdı. Sabah 9'dan akşam 4'e kadar. Ama oyuncu asıl depreminden sonra dörtten gece on e kadar da vardiya uzadı. Hani yüzde 99 dokuz Sallanma başarın insanlar kafayı üşütmeye, kafayı bozmaya başladı. Çünkü sığınacak bir Allah'a iman zayıf. Kelimi şehadet getirme iman zayıf. Ölüm korkusu kafayı bile bozmaya götür. E hazırlık yok ki adam nasıl tevekkül olsun. Hiçbir amel yok, doğru bir şey yok. Allah'ı tanımıyor. Adama sorsan takımı olduğu gibi anlatır. Bulunduğu Cemiyet içerisindeki takıldığı ortam ise o ortamı olduğu gibi anlatır. Eğer bu bir maçsa, bu bir dizi ise, bu sanatçılarsa, bu artistlerse, bu bir siyasetse, ise baştan sona hepsini çizer. Eğer bu adam evli ise, eşinin yedi sülalesini belki bilir. Eşinin neleri sevip sevmediğini bilir. Ama Allah'ın sıfatlarından 99 bildirdiği ismi var. Bir 10 tanesini say desem kilitlenip kalır. Sorsan bu insan en çok kimi seviyorsun? Allah'a der. Allah'a ne kadar tanıyorsun diye sorsan kitlenip kalır. Herkesin en çok sevdiği kimdir biliyor musunuz? O neyi seviyor neyi sevmiyor en çok neyi biliyorsa bu konuda en çok sevdiği olur kardeşler. O yüzden ayet-i kerimede Allah'a Celle buyuruyor ki Munafık'ın Suresi 9. ayette Çoluk çocuğunuz içer içerisinde sizlere düşman olanlar vardır. İnsanlar genelde bunları eşlerine kullanır. Eşleri neyi seviyor neyi sevmiyor Ne istiyor neyi istemiyor eğer bir insan işini seviyorsa, işindeki patronlar, o işin tüzüğüne karşı da aynı bunu gerçekleştirir. Arabasını çok seviyorsa, arabası zarar görmesin diye, hangi yağ kullanılır, hangi benzin, yakıt iyi kullanılır, nasıl kullanırsa ömrü uzar diye, bunu siz kendi kafanıza, sanal alemde karıştırıp çoğaltabilirsiniz. Peki kardeşlerim, biz Allah'ı ne kadar tanıyoruz? Esas mesela esas olay bu. İşte kişi, sevip, hoşnut olup, razı olduğu, veya sevmediği, hoşlanmadığı, tiksindiği şey. Rabbinin bu hukuk ve hükümleri hakkında ne kadar bilgi sahibi kardeşlerim. Evet. Kulluk iki yardımla kuşatılmıştır. Kulluktan önce kulluk görevini yerine getirmeye olan yardım da o derece büyük olur. Kulun diyor. Eceli gelinceye kadar da yardımlar birbirini takip eder kardeşlerim. Çünkü sadece sana taparız Allah'a. Sadece senden yardım isteriz. Allah iledir. Yani subhanallah. Allah'a tapma, onun rızasını kazanma, onun hoşnutluğunu kazanma. Ama ondan yardım istemeyse kulun kendi çıkar ve menfaatidir kardeşlerim. Yalnız sana taparız, senin rızanın hoşnutluğunu isteriz. Senden yardım isteriz derken Allah'ta olan, mülkünde olan hazinesinden, gücünden olan hazinesinden yardım isteriz. Bu da bizlerin menfaati çıkarıyla alakalıdır kardeşlerim. Allah'la beraber olan ise onun dilemesiyle ilgilidir. Evet. Allah'a ait olan şey onunla beraber olandan önce gelir. Bütün kainat onun dilemesiyle ilgilidir. Allah'ın muhabbetiyle ilgili olan şey ise kardeşlerin dilemesinden öncedir. Melekler, şeytanlar, müminler ve kafirler, itaat edenler ve isyan edenler Allah'ın muhabbetini diyor. İlgilendiren ve onların itaat ve imanlarıdır. Kafirler Allah'ın dilemesi, ehl-i müminler de Allah'ın muhabbetinin dilemesidir kardeşler. Şuan-ı verdiğim örnekteki gibi. Şu an dünyadaki bütün insanlar Allah'tan istiyorlar. Herkes. Herkes diliyor. Ama müminlerin bir tek farkı var. Müminler ise sadece Allah'ın rızasını diliyorlar. Sadece Allah'ın rızasını diliyorlar. İşte ehli müminlerle dünyadaki diğer bütün varlıklar birbirinden bu yönü ayrılıyorlar. Evet insanlara insanların diyor kulluk yapan ve haktan yüz çevirenler diye ikiye ayrılmaz. Parışlarım bakınız birincisi en yüce ve en faziletli kısımdır ki yani gruptur ki Bunlar ibadet ehli, ibadet konusunda Allah'tan yardım isteyenlerdir. Kulların Allah'a ibadet etmekten amaç, istekleri ibadet için Allah'ın kendilerine yardım etmesidir. Ve ibadeti yerine getirmeye muvaffak kılmasıdır. İşte bu sebeple kardeşler, Allah tarihden en çok istenen şey, ibadeti yaparken, Allah'ın enne Allah zikrike ve şükrüke ve hüsnü ibadetik. Burada müellif diyor ki, bu dünyada Allah'tan en önemli istenen şey, ibadetini Allah'a güzel yapabilmek için yapılan duadır. Ve Allah Resulü'nün Ebu Davud'da salat bölümünde 361 nolu rivayette gelen hadisi Allah'ın me'a inne ala zikrike ve şükrüke buz ibadet. Allah'ım sana güzel ibadet etmeyi şükretmeyi ve seni zikretmeyi nasip et. Şeyh Hulusi'nin İbni de diyor ki kardeşlerim bütün duaları inceledim diyor. En önemli olarak diyor, bunu gördüm diyor. Ancak sana tapar, yalnız senden yardım isteriz. Kardeşlerim, bu dünyada Allah'tan istenilen en önemli şey, onun rızasını kazanabilecek amelleri gerçekleştirebilmek için Allah'tan yardım istemektir kardeşlerim. Yoksa insan hiçbir ameli kendi gayretiyle, kendi isteğiyle başaramaz. Evet, haktan yüz çevirenler, ve hakla beraber olanlar. Evet. Bunlar birinci kısmın tam mukabilidir. Birinci kısım kardeşlerim tam kendisini Allah'a adamış, tam Allah'ın rızası için elinden gelen bütün gayreti sarf etmiş ve onun rızası için ondan yardım istemiş. İkinci kısım ise tam bunun tersi kardeşler. Allah'a ibadet etmekten, ondan yardım istemekten yüz çevirmişlerdir. Bunlar da ne ibadet ederler ne de Allah'tan yardım isterler. Dünyadaki bütün gayeleri Şuradaki dünyadaki bütün insanlara bakın bunu net bir şekilde göreceksiniz. Allah'a kulluk etmeyen, Allah'ı övmeyen bir insan ya kendi nefsini övmeye çağırıyor ya da kendi nefsi bir, nefsi birisini övüyor ve insanları da onu övmeye çağırıyor. Kendi hayat içerisinde bakmış olduğunuz olaylara baktığınız zaman bunu net bir şekilde göreceksiniz. Bir kısım insan vardır Allah'a kulluk eder, insanları Allah'a kulluğa çağırır. Diğer sınıf insan vardır ki ya nefsini ilalaştırmıştır. Allah o yüzden kulluk etmiyor, nefsine tapıyor ve bütün isteklerini de kendi nefsi için yapıyor. Çünkü nefis hevasının peşine düşmüştür ve nefsini azdırmıştır. Doğrusu Allah tarafından göklerde ve yurda olan herkes yardım ister. Evet dostu da düşmanı da Allah hepsine de yardım eder. Subhanallah. Yaratıkların en çirkinin kardeşlerim şeytan. Kıyamet gününe kadar Allah'tan müret istemedi mi? Yarım dedi insanların dirileceği güne kadar bana mühlet verir. Kardeşlerim bakın ona mühlet verildi. Burada müellif diyor ki bir insanın duası kabul olmuşsa dünyalık ihtiyacı, dünyalık ihtiyacı içerisinde rahat bir yere gelmişse dünyalık sıkıntıları gitmişse bu Allah katında sevinim bir kul olduğu anlamına gelmez. O rahatlıkta kendisini görmesin diyor. Allah'ın sevgili kulu olduğu anlamına gelmez. Kendisini Allah'ın sevgilini kullanarak görüp de rahat etmesin diyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de bu yönlü bir ayette var. Adam diyor bağına, bostanına girdi. Ekonomi durumunun çok iyi olduğunu gördü. Allah'ın kendisine verdiği mallar. Allah ben istemeseydi bana bu malı mülkü vermezdi dedi. Bundan sonra bana zarar da sıkıntı da gelmez. Ben umut ediyorum, umuyorum ki bundan sonraki alemde de bana yardım gelecek dedi. Şu anda bu düşünceye sahip olan insanlar çoğunlukta karışlar. Şimdi Şimdi dönelim biz kendimize. Şeytanın dünyalık istediği duası kabul oluyor. Bizim kulluk yaparken ki dualarımız kabul oluyor mu? Namazlarımızda problem varsa sabah namazı. Elimizi açalım dua edelim. Sabah namazı müşkülatımız gidiyor mu? Beş vakit namazımızı güzel kılıyoruz mutazam bir şekilde. Huşuyla kılıyoruz. Bunu da başarmışız. Ama gece namazı kılamıyoruz. Elimizi açalım. Ya yuhan الذين آمنوا اصطائل بالصبر والصلاة Bakara Suresinde Allah Celle buyuruyor ki ey iman edenler sabırla namaz Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Elimizi açtık yardım istedik. Gece namazına kalkıp gece namazı kalabiliyorsa bakınız Allah bizi seviyor. Yani bir kişi kendisini Allah'ın sevip sevmediğini ayırt etmek istiyorsa dünyalık yapmış olduğu dualardaki ihtiyaçlarının kabulüne göre endekslemesi. Eğer Allah dünya üzerindeki insanlara Değerine göre mal mülk verseydi kafire bir, bir yudum su içirmezdi. Herhalde şu anda Amerika bu seviyede olmazdı. Değil mi? O zaman dönelim biz kendimize arkadaşlar İblisin dünyalık dahi duası kabul olmuşken, biz dünyalık rahatlığımızla kendimizi nasıl rahatta görebiliriz? İnsanoğlu ekonomik sıkıntı içerisindedir. Ama Rabbine huşuyla ibadet ediyordur. Rabbine yakındır. Dinli dert etmiştir, dinli gayet edinmiştir. Ama durumunu iyi istemiştir. Kimse muhtaç olmak istemez. Allah hatırlığında verir. Bu da bak huşu gider, ihlas gider, sabah namazı gider. Sıkıntı gelir. Haram ortamların içine düşülür, kurtululmaz. Peki kardeşlerim, şimdi kendi nefsimize dönelim. Biz bu aleme niye geldik? Bizi bu aleme gönderen güç niye gönderdi? Çok özür diliyorum. Eğer sadece derdimiz durduğumuz yemek, içmek, tuvaletse bunu hayvanlar da yapıyorlar. Hayvanlarda da yeme içme ve sindirim bölümü var. Çalışıyor, kazanıyor erkek, götürüyor mutfağa, hanımı yapıyor, yiyor. Ondan sonra malum yer, tuvalet. Hayvanlara bakın, hayvanlarda da yeme içme ve sindirim onları var. Karışan bunu hayvanlar da gerçekleştiriyor. Yani bütün gayemiz eğer, dünyamızı elde edip rahat bir hayatsa, valla Yahudiler ve Hristiyanlar kadar dünya malına düşkün kimse yok. Ayet-i Kerim'e de öyle buyuruyor. Dünya en çok düşkün onlardır diyor. Onlar dünyayı çok isterler, çok severler. Onlar ait kemale Allah da buyurduğu gibi içinizden diyor dünya isteyenler de var, ahiret isteyenler de var. Dünya isteyenlere biz dünyayı verdik. Bakınız vermiş kardeşlerim. Peki sevdiğinden mi vermiş? Eğer diyor müminlerin kıskanmayacağını bilseydik kafirlerin saraylarını yakuttan, altından, zümrütten yapmalarına izin verirdik diyor. Onlar o malı, o makamı, o imkanı verdik. Müminlerin kıskanmayacağını bilseydik diyor. Bakınız Allah onlara sevdiğinden bu makamı vermemiş kardeşler. Mümin ise Rabbine yakın olan mümin ise namazını huşşuyla kılan mümin ise haramlardan uzak olan mümin ise bu halini bırakmış haram olan şey özeniyor. Dünyalara özeniyor. İçimizde bu hale düşenleri de görüyoruz. Kurtulmak istiyor da kurtulamıyor. Aynı nasıl? Sineği bilirsiniz. Balı görüyor sinek. Ama bu bilinçli şuurlu sinek değil. Bilinçli sinek. Balın içine böyle balıklama geliyor, tam ortasına Ayakları mayakları balın içine yapışıyor Başı emmeye Bir mide sonra da o Emdiği yer ona mezar oluyor kardeş Ama bilişli sinek böyle değil Uzaktan konuyor Balın kenarına Önce bir ayağını şöyle bir değdiriyor, bakıyor ki yapıştı mı çıkmıyor Kenarına sadece hortumuyla Doyacak kadar alıyor, Ondan sonra çıkıp gidiyor kardeşler Dünya bu Yapıştığı zaman elin ayağın içine çıkamazsın kardeşim. Burası bataklık, bataklık. Hiç bataklık gördünüz mü veya filmlerde, televizyonda gördünüz mü? Tepreçtiği zaman daha da batıyoruz. Tepindiği zaman daha da batıyorsun. Bir işi şuradan der ki, tepremle hemen bir ağaç topa bulayım. Tepremle daha da batarsın. İşte kardeşlerim, şu anda bulunmuş olduğumuz halimize bakalım, mevcut halimize. Allah'ın bizi bu aleme göndermiş olduğu yaratılış olan gayemizi gerçekleştirebiliyor muyuz? Allah'ın razı olduğu halde miyiz? Elimizi açıp Allah'a dünyalık ve ahiretlik yönlü ibadet ve kulluk yönlü dualarımızı hangileri şu anda bizim üzerimizde mevcut? Hangi amellerimiz Allah'ın razı olacağı şekilde hangi halimizde ölmek isteriz? Şöyle 24 saatlik şöyle bir göz önüne getirsin. Şu 24 saatimizin içerisinde hangi halde ölmek isteriz? Namazda mı? Huşuyla kılabiliyorsak eğer. Secde anında mı? Allah'a en yakın olan yer. Aklımızda başka şey yoksa eğer. İşte halk dilinde söylenti olarak konuşulur. İşte peygamber gelmiş olsa kaç gün misafir ederdiniz? Bu bir söylentidir ama hoş bir söylentidir. Yani bir kısadır ama hoş bir kısadır eğer oradan bir şeyler yakalayabilirsek. Yani kapıyı çaldı. Kim o? Allah'ın Resulü. Hakikaten evimizde kaç gün misafir edebiliriz? Kaç gün iş yerimize götürüp getirebiliriz? Kaç arkadaşımızla tanıştırabiliriz Allah Resulü? Kaç gün onun yanımızda gönül rahatlığıyla ağırlayabiliriz? Yoksa aman gitse de eski masiyetlerime, rahatıma, televizyonuma, internetime, günahlarıma, gırgır şamatalarıma döneyim. Peygamber yanında hareket edemiyorum rahat mı deriz. Kardeşler peygamber yok ama Allah bizim üzerimizde bizi gözetliyor kardeşlerim. Allah bizden haberdar. Birçok Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakarsanız bunu net ve bariz bir şekilde görürsünüz. Allah kullarını kardeşlerim daima gözettiğini, kullarından haberler olduğunu, her an onların kulları murakabı altında olduğunu zikrediyor kardeşlerim. Evet. Ayet-i kerimede Rabbimiz ne buyurduğu gibi, o secde aralarında diyor, senin dolaşmanı bilir diyor. Ve kişi Allah'a olan bağlılığı, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman, hadislere baktığımız zaman o işten görendir diye bilinçli bir şekilde buna yakinen, iman eden bir insanın kardeşlerim, dilinin düzeldiğini, gözlerinin düzeldiğini, kulağının düzeldiğini, azalarının düzeldiğini görüyorsun. Çünkü hadis kutu da öyle buyuruyor. Kulum bana en çok önemli olan ameller fark amellerle bana yaklaşıyor diyor. Fardadan sonra en çok sevdiğim ameller diyor nafilelerdir. Kulum diyor nafile amelleri yapmaya başladığınız zaman ben o kulumu severim. Sevdiğim zaman gören gözü olurum. Ne demek gören gözü olurum? O göz haramlara bakmaz. Haram ortamlarından uzaklaştırırım o kulumu. O kulum gıybet, dedikodu, kovuculuk, boş söz duymaz. O şu ayeti yaşar. Onlar ki sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Yani kötü sözlere dinlerden sonra kulak kapatırlar. Hayatlarına geçirmezler. Abartmazlar. Önemsemezler, ciddiye almazlar. Güzel sözlere kulak verirler. Onun tutan eli olurum. O el yanlış yapmaz, tartmaz, ölçmez, bitmez, haramı tutmaz. Yürüyen ayağı olurum. O ayak harama gitmez. Allah yolunda gider. Okulum benden isteyecek olsa hemen veririm. pek o böyle kul ne istiyor kardeşler sizce? Herhalde dünyalık için istemiyor. Dininin korunması, amellerinin korunması, imanının korunması, razı olduğu makamdan aşağı düşmemesi için Allah'a dua eder mütevekkilde bulunur. O kulun benden isteyecek olsa hemen veririm ve o kulma savaş açanın diyor hasım benim canaba. Yapmayı takdir ettim ama tereddüt ettim bir tek şey vardır. O kulun diyor ölüm anında ölmek istemez. Ölüm sarhoşluğundan dolayı. Çünkü ölümün bir sarhoşluğu var. Herkesin ameline göre de ölüm anındaki sıkıntı. Ama mümin korkar. Allah tabi buyuruyor ki yine de ölüm ona zararlı olur. Evet kardeşlerim. Şimdi dönelim biz kendimize allah Teala sevdi kulun vasfı bu. Bu kulun dünya hayatında buraya kadar gelmesi bir anda olmamış. Kimse özür diliyorum kardeşler, annesinin karnından pat diye bir anda dünyaya veli kul olarak gelmiyor. O veli kul dediğimiz şahsiyetler de dünya hayatını yaşarken aynısı bizim gibi dünyalıklarla karşılaşıyorlar. Ama dünyalıklar onlara lezzet vermiyor, haz vermiyor, tat vermiyor. Çünkü onlar sonsuz hayatı iman etmişler. Cennet hayatına özlem duymuşlar. Ve dünya hayatının ölümlü olduğunu görmüşler. İkide bir, yakınlarının, sevdiklerinin, eşlerinin, dostlarının ölüm haberlerini duymuşlar. Ve bu ümmetin ise 50-60 senenin ömrünü olduğunu anlamışlar. Peki, aklı selim olan bir kulun, aklı başını olan bir kulun, kalbinde iman taşıyan bir kulun, dünyaya nasıl rabet olabilir? Burada bir 50-60 senelik bir hayat orada yaşarsa, 104 kitap gelmiş, 124 bin peygamber gelmiş, bu yollara davet eden veli kullar, salihler gelmiş... Davetçiler gelmiş, uyarıcılar gelmiş Nebiler gelmiş Hepsi de mahşerden, bundan sonraki hayattan haber vermiş Allah'ın huzurunda toplanmadan haber vermiş Dünya hayatında bütün yapılan amellerin Tek tek hesaba çekileceğinden haber vermiş İşte o Allah'ın kulları Dünyaya dalanlar gibi dünyaya dalmamışlar Ya dünyada nasiplerini almışlar Ama onların bir tek gayeleri varmış Nedir o? Allah'ın rızasını kazanmak Peki Allah'ın rızası nasıl kazanılıyor kardeşler? Amellerini Allah'ın razı olacağı şekilde gerçekleştirebilmek için Allah'a dua etmişler. Allah'ın e Allah inne zikrike ve şükrike ve Onlar her namazlarından aralarında bu duayı sık sık yapmışlar. Onlar dünyanın rızıklarının çoğalması için dua etmemişler. Dünyada asude ve rahat bir hayat yaşamak için dua etmemişler kardeşler. Onların dertleri, dürtleri Rahman Allah'ın rızasını kazanmak. Çünkü bir insan Allah'ın rızasını kazanırsa kardeşlerim hem dünyası rahat eder hem de ahireti Dünyadaki başına gelen imtihanlarda ise çünkü ayet-i kerimede de Allah-u Ceylan'da buyurduğu gibi, kim Allah'a ve Peygamber'e itaat edirse, biz hem onlara dünyada rahat bir hayat yaşatacağız, hem de ahirette. Şimdi bir insan dünyada nasıl rahat hayat yaşar? Şer olsun, hayır olsun, başına gelenin Allah'tan olduğunu bilen bir insan, imtihan olduğunu şürüründe olan bir insan, kendisini Allah'ın imtihan ettiğini bilincinde olan bir insanın kalbinde sıkıntı olmaz kardeşim ister Ahmet'ten gelsin, sıkıntı ister Mehmet'ten. Rabbinin <gülüyor> izniyle kendisine bu imtihanın geldiğini bilir ve sabreder. Ve bunun karşısında sabrederse ecil olacağını da bilir. Sebep kazananı bilir. Ve bu halinden dolayı Rabbi kendisine razı olacağını da bilir. Ve bu yönü de peygamberleri örnek almıştır bu kişi. Birçok peygamberlerin kısalarına baktığı zaman Allah'a Celle kardeşlerim her peygamberi farklı şekilde imtihan etmiş. Farklı şekilde denemeleri tabi tutmuş. Ve bunun modeli, örneği, numunesi, ibret olarak aldıysa peygamberler Nümanı ise Allah Resulü'nün örnek kalmıştır. Evet kardeşlerim. Ama öbür türlü dünyadaki bütün insanlara bakın kardeşlerim. Bütün insanların dualarında, niyazlarında hep dünyayı çıkar menfaat ve dünya hayatındaki rahat hayat için dualarıdır kardeşler. Evet. Allah'tan rızası olmadığı bir iş hususunda hep isterler. Ama kardeşlerim müminlerin istemesine bakın. Müminler bir iş yapmadan önce Nebis Hasar'a buyuruyor ki istihare namazı kıl. Peki nedir istihare? İstihare. İstihare kul ile Allah azze ve celle arasında bir bağlantıdır kardeşler. Allah Resulü buyuruyor ki farz namazdan sonra iki rekat namaz kılar. Ondan sonra kıbleye dönersin. Allah senin kudretinden istiyorum. Ezeli ilmine sığınıyorum. Sen bilirsin ben bilmiyorum Allah. Im. Bu işin benim dinim. Önce neyi? Dinim. Sonra dünyanın hakkında. Benim için hayırlıysa onu bana nasip et. Eğer değilse nasip etme. İşte müminin hayatı budur kardeşlerim. Müminin hayatı istiharedir. Mümin isterken ya Rabbim hayırlıysa bana nasip et der. Ama müminin dışındaki insan ise ister. İster ama Allah da ona verir. Şimdi iblisin duası kabul oldu. Kendisine hayır mı oldu? Yoksa belam mı oldu? O duasının kabul olması kendisini Allah'a mı yaklaştırdı? Yoksa uzaklaştırdı mı kardeşlerim? Huzurumdan kovul diyor. Kovuluklu. Yarabı bana bir mühlet ver diyor. Sen mühlet verenlerdensin. İnsanların sağından solundan. E azabını artırdı. Bakınız karışarım. Biz şu andaki mevcut halimiz. Şu andaki bulunduğumuz halimiz. Bundan kaç sene önce yapmış olduğum dualarımızın hali karşılığı değil mi? Peki bu halimize şu anda memnun muyuz? Biz bir şeyler bundan yıllar önce isterken Allah'a dua ederken, bir gayret içine girerken o istediğimiz şeyler bizi Allah'a mı yaklaştırdı, Allah'tan mı uzaklaştırdı? Biz o şeyleri isterken bunu düşündük mü? Kardeşlerim biz bu duaları yaparken Allah'ım hayırlısı nasip et, değilse etme dedik mi? Eğer demedikse kardeşlerim, dualarımızda iblisini kabul olmuşsa, iblisi Allah sevdiği için duasını kabul etmemiş, Allah azze ve dünyada Rahman ismiyle kardeşlerim bütün kullarına tecelli ediyor. Yani bütün kulların dualarını kabul ediyor. İblis kin etmişse herkes kin ediyor demek. Yani dünyalık işlerimiz görülür ya Allah'ın azizleri sevgili kulları olduğumuzu zannetmeyelim ha. Vallahi bu şeytanın aldatmacası olur. Ancak kriteri de unutmayalım. Veli kurum vası Sabah namazımız kaçıyor. Duaya başlayalım. Düzene giriyor mu? Namazlarımızın huşuzu gitmiş. Duaya başlayalım. Düzene giriyor mu? Bir yerde Kur'an Kur dersi başlamış. Tecvid öğrenmeye. Oraya yönelebiliyoruz mu? Evet kardeşler. İhlastan yana samiyetten yana tavır alabiliyoruz mu? Dilimizi kulağımızı tutabiliyoruz mu? Gözümüzü koruyabiliyoruz mu? Dersi, geçen dersi hatırlayın. Altı şeyi garanti Allah Allah'a cenneti garanti verir. Yalan söylemeyecek. Verdiği sözde duracak. Emanete kıyanet etmeyecek. Gözünü koruyacak, kulağını koruyacak, dilini koruyacak. Herkes onun şerinden de emin olacak. İffetini koruyacak. İşte cennet. Allah Resulü vaat ediyor. Kefilim diyor. Bir mümin. Bunlar için dua etsin. Eğer bunları gerçekleştirebiliyorsa Allah'ın veli kuludur. Veli kul olmaya doğru yollanmış. Eğer gerçekleştiremiyorsa demek ki bunları gerçek manada kardeşlerim istemiyor. Şu an elinde olan neler? Başardığı neler? Kazanç neler? Kar neler? Kabul olmuş duaları neler? Demek ki onları istemiş. Dürüst olmak lazım. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh bir kimseye tövbe duası etmek nasip olmuşsa, demek ki Allah onun duasını kabul etmeyi de nasip etmiştir. Çünkü, Allah İblis'e tövbe etmeyi nasip etmedi. Şimdi duasını kabul etmeyi murat etmemiştir. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri 36 sene dua edemediler. İstifar edemediler. Tövbe edemediler. Ama onlar en başta demişlerdi ki, ya biz tövbe ederiz, Allah bizi affeder. Ama o sene sonra onlar kendileri itiraf etler. Biz tövbe etmeyi çok basit ve kolay bir şey zannettik. Kardeşlerim, Allah'a sığınma duygusunu Allah sevdiği kulların kalbine atıyor. Allah sevdiği kullar, sevmediği kulların bu makamı vermiyor. Sığınma, yakarma, yalvarma, Allah'a yakın olma, Allah'ı sevme, Allah'a tapma, Allah'a kul köle olma, Allah'ın rızasını kazanma, Allah'ın adını anma kendini Allah'a tam adama. Gönlümüzde böyle bir istek yoksa kardeşlerim, bunun zıddı varsa, Allah sana zıddı olan her şeyimizi bizlere kardeşlerim verecektir. Dualarımızı kabul edilecektir. Ama do, iblisin duası kabul oldu. O da ona bel oldu. Kıyamete kadar bütün insanların günahı hangi günah çıvırlaşmışsa iblisin de sırtına bulacak. Allah'tan uzaklaşmasına sebep oldu kardeşlerim. O yüzden biz İstihara duasını gözümüzün önünde tutuyoruz. Hayatımızın bundan sonraki safhalarında kardeşlerim. Bir şey isterken Allah'ım istihara namazı kılamasak da üşensek başaramasak ama şunu prensip etmemiz gerekiyor. Mümin şunu kendisine menhec etmesi lazım. Allah'ım hayırlısı nasip et neyse içindeki sevgime rağmen nasip etme diyebilmeli kardeşlerim. Eğer dinim diniyam için hayırlı deseyse yarabbim bunu bana nasip etme çabalamama rağmen bana nasip etme dememiz lazım kardeşler bunu demeye başlarsak şu ana kadar çektiğimiz acılar bunu demediğimiz için kefaret olacak şu andan sonra bari şu duandan sonra başımıza gelecek kaderleri ise inşallah hayır olmayan şeyler gelmeyecektir o zaman bir şeylere çırpınıyorsa olmuyorsa da fazla zorlamayalım. demek ki hayır değil kardeşlerim Allah vermiyorsa demek ki hayır değil bu konuda bir tane hadis-i kusisi var zaman zaman zikrediyoruz ama yeri gelmişken bu konu daha da güzel toparlansın diye bir daha zikredelim zaten saatimizde doluyor Öyle kullarım var ki diyor. Onlara zenginlik versem saptılar. Ama bu veli kulları. Bu sevdiği kulları derecesine göre. Çünkü onlar hayırlısını istemişler. Allah'ım benim için hayırlısı nasip et de hissetme demişler. Ve bu duadan sonra da onlar istemişler. Zenginlik istemişler Allah vermemiş. İmkan istemişler Allah vermemiş. Makam istemişler Allah vermemiş. Öyle kullarım var ki diyor. Sağlıklıdır hastalık versem saptılar. Öyle kullarım var hastalıklıdır sağlık versem saptılar. Öyle kullarım var, zengindir. Fakirlik versem sapıtırlar. Öyle kullarım var fakirdir. Zenginlik versem sapıtırlar. Öyle kullarım var ki yakışıklıdır. Çirkinlik versem sapıtırlar. Öyle kullarım var ki cücedir. Alçak böyledir. Çirkindir. Onlara yakışıklık verirsem sapıtırlar. Kardeşlerim bakınız Allah bu vasıfların kullarının olatifdir. Her şeyden hakkıyla haberlerdir. O istediklerini verince neler yapacağını bildiklerinden dolayı, ateşe götürmesine sebep olacağını, Allah'a cennet, bildiklerinden dolayı Allah'a merhametinden dolayı, sevdiğinden dolayı vermiyor. Ve burada müellif diyor ki Medar-ı Kısaliki'nin 70'ler, 72, 73, 74. sayfalarda geliyor. Merak ederseniz kitapları olan buradan da tekrar araştırabilir. Müellif diyor ki burada çok enteresan ince bir nokta var. Rabbim şurayı da unutmamamızı nasip etsin. Allah kuluna sevginden dolayı isteğini yerine getirmez, çabalamasını yerine getirmez, duasını yerine getirmez. Ama bu ilme vakıf olmadığı için kul Allah'la arasında bir sıkıntı başlar. Bakar ki filan kulunun isteğini yerine getirdi, hacetini yerine getirdi, kendi haceti yerine gelmiyor. Filan kulunun durumu düzeldi, kendi sıkıntıda. Bunun ilmini bilmediği adına kul Allah'a karşı sui besleme başardığı müellif. Allah'a olan sevgisi de azalır. Hani insan önce Allah'ın dinini yaşamaya çalışır. Durumu çok iyi olur. Bu din bize iyi geldi. Allah onu imtiharlar. Tabi bu din bize iyi gelmedi der. Dinden de çıkar. Aynı bunun gibi kardeşlerim. Ama şu anda biz bu ilme vakıf olduk. Demek ki şu anda bulmuş olduğumuz mevcut halimiz. Eğer biz hayırlısı diye şu ana kadar dua etmişsek istediğimiz şeyler de olmamışsa o zaman biz Allah'a karşı suizan değil, iyi zan diyelim. Demek ki Allah bizi seviyor ki o şeyi bize nasip etmemiş. Yoksa kardeşlerim Allah cimri değil. Allah fakir de değil. Allah haşe ayrımcılık da yapmıyor. Allah Celle zulmü kendine haram etmiş, Aramıza birbirimize zulm etmeyelim diye de hükme ve karara bağlamış. Ama Allah sevdiği kullarının kendi hayırları için dünya ve ahiret, din ondan sonra dünyaları için ne hayırsa kardeşler o hayırlarına göre isteklerine icabet etmiş. O yüzden Rabbim bunu şuuruna varmamızı, akıllı olmamızı, bilinçli olmamızı ve bir eyleme girişirken, kadere yaslanmamamızı, kadere sövmememizi, kaderin üstüne mal etmememizi Rabbim nasip etsin. Şu hadis şerifi de okuyalım, sohbeti kapatalım. Bu hadis müslümde geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kuvvetli mümin, zayıf müminen hayırlıdır. Öyle kularım var ki zenginlik versem, fakirlik versem. Bu hayırlı kula ama zengin. Ona fakirlik versem Allah'a saptaracağını biliyor. Çünkü niye? O acı çekiyor. Hayır yapması lazım. Kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlıdır. Zira ikisinde de hayır vardır. Sana fayda veren şeye karşı hırslı ol. En faydalı şey neydi? Allah'ın rızasını kazanmak, rızasını kazanacak amelleri yapmada hırslı olmak. Ve bu konuda da Allah'tan yardım istemek. Rabbim sana kulluğumu güzel gerçekleştirebilmem için bana yardım et diye dua etmek. Sana fayda veren şeye karşı hırslı ol. Acize düşme. Bir seni bunalttığı zaman da hasbunallahu ve nimelvekilli. Allah bana yeterdi. Darlandın bunaldın hasbunallah çek. Oldu ki bir yanlış bir iş yaptın keşke deme. Keşke şuradan gitseydim. Keşke buradan gitseydim. Şunu yapsaydım benim başıma bu gelmeyecekti, değil mi? Ya ne diyeyim? Bakınız Allah Resulü ki bunu yap söylerseniz, keşke derseniz, pişmanlık duyarsanız kalbinize elem üzüntü midane gelir. Şeytanın adımlarına, giriş yerine kapı açmış olursunuz. Şeytan oradan girerse üzüntü ve sesi verir. Keşke demeyin. Ya ne diyeyim? Bu Allah'ın kaderiydi ve Allah dilediğini yaptı. Bu Allah'ın kaderiydi, Allah dilediğini yaptı. Ya şu hase iman edene dünyada sıkıntı kalır mı? İstihare hayatını hayatına geçiren bir insanın, Rabbine murakabe halinde olan bir insanın sıkıntısı, derdi, üzüntüsü kalır mı? <tutur> <tutur> <tutur> Rabbim şu ayeti yaşadığımız sürece unutmamamızı nasip etsin. Amen. Rabbinin adını zikret, kendini Allah'a teslim et. O doğunun da batınında Rabbidir. Ve ona dönecek ve hesaba çekileceksiniz. Rabbim bize bu şuuru versin inşallah. Amen.